Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli Müminler Bugün riyaz Salihin adlı kitabımızdan hadisleri ve ilgili hadislerle ilgili ayetleri almaya devam edeceğiz Allah muvaffak eylesin cümlemizi. İlk olarak müellifimiz ölümü hatırlamak babında zikretmiş olduğu ayetlerden bahsedelim. Ardından da zaman kalırsa hadislere geçelim inşallah. Evet. Kullu nafsin dâikatü'l-maut ve innemâ tuvvafûna ucûrakum yevmel ve udkhila'l-cennete faqad fâz. Ve Bu ayeti kerimeyi Âl-i suresinin 185. ayet-i kerimesini geçen hafta bugün e, işlemiş idik. Kısaca hatırlayalım malini ardından diğer ayete geçelim. Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam olarak verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. İkinci ayet-i kerimemiz Lokman Suresi 34. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ve ma tedri nefsun ma za teksubu gade ve ma tedri nefsun bi ayyi ardın temut. Hiçbir nefis Yarın Ne kazanacağını Ne işleyeceğini bilmez Ve ma tedri nefsun bi eyyi ardın temud Hiçbir kişi Nerede Ne zaman Ne şekil Öleceğini bilmez Bunlar Allah'ın Takdir etmiş olduğu zamana göre gerçekleşecek olan durumlardır, işlerdir. Diğer ayet-i kerime Nahl suresi 61 61. ayet-i kerime. Fe iza jaa ajaluhum la yesta'khirun sa'atan ve la Onların eceli geldiğinde ne bir saat geciktirirler, ne de bir saat öne alınırlar. Yani onların ölü ölümü bir saat dahi oynamaz, ileri veya geri. Herkesin eceli bellidir. Ecel geldiğinde bir saat ileri gelmiş olması söz konusu olmadığı gibi bir saat geç kalması da söz konusu değildir. Allah herkese belli bir ömür, belli bir rızık takdir etmiştir. O yüzden insanlar nerede, hangi zamanda, hangi yaşta, ne durumda, nasıl, ne şekilde, hangi mekanda, hangi durumda, Öleceğini bilmediği, bilmedikleri için Her gün Ruhlarını Teslim edeceklermişçesine Hazırlıklı Olmaları lazım Her gün Bugün ben Ölebilirim Akşam yatağına yattığında Uykuya daldığımda Ki uyku da ölüm halidir bir daha uyanmayabilirim. Uykudan uyandığımda bir daha yatağıma giremeyebilirim. O sıcak yatağa bir daha giremeyebilirim. Bir daha nasip olmayabilir diye düşünmesi lazım. Evine girdiğinde ben bu evden bir daha çıkamayabilirim. Evinden çıktığında ben bir daha bu eve giremeyebilirim. Demesi lazım camiye girdiğinde ben bir daha bu camiden çıkamayabilirim. Çünkü cami içerisinde ölenler de olmuştur. Yani secdede. Onların ölümleri çok güzel. Secde üzerinde ölenler. Yani ben bizzat cemaatimden ben biri sürekli imamın arkasında namaz kılan yaşlı bir amcamız Allah rahmet eylesin. Akşam namazını kıldıktan sonra Haşr suresinin son iki ayetini de Okuduktan sonra oracıkta secdeye gitti. Secdeye gidince benim önümde olduğu için e, herhalde içinden secde etmek geldi falan dedim ben. Müdahale etmedim ama meğer ruhunu teslim etmiş orada. Ama secdeye kendi iradesiyle gitti. Amin. Yani çünkü camiden çıkmayan bir insandı. 5 vakit namazını camide eda ediyordu. Su testisi, su yolunda kırılır hesabı. Onun da canı cami yolunda ve caminin içerisinde ruhunu teslim etti Mevla'ya. Ve bunlar güzel ölümler tabii. Bir de günah üzere ölenler var değil mi? Adam zina ederken kalp krizi geçiriyor, ölüyor. İçki içerken ölüyor. Haram bir iş için giderken ölüyor. Faiz... Yolunda faiz almak için giderken ölüyor. Ne bileyim, içki, şarap servisi yaparken kaza ediyor, ölüyor. Bu tür şeyler çok yani. Bunlar da kötü yolda ölüm yani. İnsanın öldüğü zamanı, öldüğü mekanı, öldüğü işi, durumu, keyfiyeti onun ahiretteki durumuna da bir işaret eder, bir delalet eder. O yüzden Allahu Teala hiçbir nefis nerede, ne şekilde öleceğini bilmez diyor. Allahu Teala bunu bildirmemiş. Neden? Çünkü insanlar çok uyanık. Bilse ki 60 yaşında ölecek 59 yaşına kadar günah son bir sene tövbe cami. Allah onu istemiyor işte. Öyle son bir sene, son iki sene, son üç gün, dört gün kulluk yap, gerisinde şeytanlık. Allah insanlar böyle yapacağını bildiği için onlara ölecekleri günü tam tayin etmemiş. Sen şu saatte, şu dakikada, şu gün, şu yerde, şu mekanda öleceksin dememiş. Yani bilse zaten insan şu mekanda ölecek, oraya gitmek de istemez. Yani ben ölmeyeyim diye Şimdi bazı insanlar, efendim dünya üzerinde yaşadığı halde diyor işte falan yerde deprem bölgesidir ben orada oturmak istemem ya kardeşim deprem bölgesi olsun olmasın sen Allah ruhunu kabz edecekse sen her istediğin yerde sana deprem getirir yani o fark etmez yani ister bu Trakya olur ister Anadolu olur yani bu fark etmez Allah'ın emrinden kaçış yok Allah'ın emrinden kaçış yok. Efendim, şurası fayhattıdır. Şurası fayhattı değildir. Evimizi orada kuralım. E orada sen evini kur. Sen orada ebediyen yaşayacak halin yok. Saatin geldiği zaman sen de orada bir şekilde öleceksin. O yüzden ölüme tedbir, e, makul bir takım tedbirler alınabilir. Yani insanın kendisini elektrik akımından koruması gibi. Yüksek bir yerden düşme tehlikesine karşı koruması gibi, e, akıllı hareket etmesi gibi, arabasını kullanırken ayık, uykusuz bir şekilde kullanması gibi tedbirler elbette alacak insan. Ama bu tedbirler sonuçta takdiri kaldırmaz. Takdir değişmeyeceğine göre tedbir almayalım mı diye hemen soruluyor biz. Bunlar çok yaşıyoruz. Takdir değişmeyeceğine göre te tedbir almayalım mı Hocam yani bırakalım işi diyenler çok oluyor. Ha öyle değil. Sen tedbirini al, takdiri Allah'a bırak. Gereken tedbirini al, takdiri Allah'a bırak. Sen bütün önlemleri aldın, bütün tedbirini aldın, ama olay yine buku bulduysa, anneki o artık ondan kaçış yok. O bir takdirdir. O sana gelecek. Sen onunla imtihan olacaksın. Şimdi ölüm'e ne kadar tedbir alınsa. Ne kadar dikkat etsen sağlığına, tabi dikkat edeceksin sağlığına ama sonuç olarak ölüm muhakkak saati var, gelecek. Belli bir zaman dilimi içerisinde seni bulacak. Eğer ölmemiş olsaydı kendine çok iyi bakılan insanlar ölmezdi. Bütün dünyanın doktorları emrinde, hizmetinde olan insanlar var, krallar var, imparatorlar var, devlet başkanları var. Bütün dünyanın doktorları toplanıyor da kendisini kurtaramıyorlar yani. Tedbir alsa bir fayda yok. Ölüm muhakkak gelecek. Ölüm insan için bir mukadderat. Ölüm insan için dünyadan ahirete hesap vermeye bir gidiş. Allah-u Teala şöyle bir salıyor. Hadi git gez diyor. Ama diyor zaman geldi zaman geleceksin. Sonra gel diyor bakalım. Gel bakayım ne yaptın? Gittiğin yerlerde ne gördün, ne ettin, ne iş yaptın, ne amel ettin? Gel şimdi hesap ver. Hesap ver bakalım. Yediğin içtiğin senin olsun deriz yani. Adam gezer tozar gelir. Gel kardeş yediğin içtiğin senin olsun da ne ile karşı, karşılaştın? Ne yaptın? Bir anlat. Gittin ta uzaklara ne gördün? Ne? Anlat bize. Faydalanacağımız bir şeyler anlat deriz ya. Yani. Allah-u Teala da hadi yediğimizden, içtiğimizden de sorguya çekecek. Bütün amellerimizden sorguya çekecek. Bu yani şöyle bir salma ardından da geri çağırma. Dünya hayatı böyle yani. Hani teşbih hata olmasın anlamak için teşbih yapalım. Hayvanlarımızı yayılma salarız ya. Akşama kadar yayılır, akşamleyin eve gelirler. Böyle bir şey dünya hayatı. allah Teala insanlar dünyaya salmış. İnsanlar yayılımda şimdi yani. Teşbih hata olmasın. İnsanlar şimdi yayılımda. Dönecekler, hesap verecekler. O yüzden bu hesabı iyi hazırlamak lazım. Değerli kardeşlerim. Ee, diğer ayet-i kerimeye geçelim hemen. O da Münafıkun, Münafıkun Suresi 11. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel lezine amenu Ey iman edenler. İman eden, inanan insanlara sesleniyor allah Teala. Bazı yerlerde Ya eyyuhel der, ey insanlar der. Ortak bir şey. İnansan da inanmasan da, ey insan, insan vasfınla sana e, hitap ediyorum der. Ya yehanna suttaqo rabbekum mesela. Ey insanlar, Rabbinizden korkun der. Yani burada her insanın Rabbinden korkması lazım. O yüzden söylüyorum. Bir de bazı meselelerde insanın o meseleye kulak vermesi, itaat etmesi için iman etmiş olması lazım. İman etmiş olmuş olan bir kitleye bu hitap edilmesi lazım. O takdirde Allah Teala ya eyühellezine amenu ey iman edenler diyor. Eyühennas demiyor, ey insanlar demiyor. Çünkü o insanların içerisinde hepsi var. İman edeni var, etmeyeni var. Bazı yerlerde hitap sadece ve sadece iman edenleredir. Ya eyühellezine amenu la tulehikum emwalukum mallarınız sizi oyalamış olmasın. Mallarınız sizi oyalamış olmasın. Neden? Ahiretteki hayatınızdan sizi kaflete düşülmesin. Ahirete hazırlık yapmaktan sizi geri bırakmasın. Mallarınızla aşırı, aşırı ilgilenmek suretiyle ahiretinizi unutmuş olmayın. Mal sevgisi ahiretinizdeki nimetlere kavuşmaktan, cennetinize kavuşmaktan sizi engellemiş olmasın. O yüzden mala karşı sevgiyi kontrol altına almak lazım. Bir insan malı çok severse ki o mal nedir? Dünyadır. Mal, mülk, dünyadır. Dünyaya baktığın zaman dünyanın çeri, çöpü hepsi maldır. Hepsi bir işe yarar. İşe yaramayan bir şey yok dünyada. Taşı, toprağı, hepsi işe yarar. Hepsi maldır. Hepsi mülktür. Hepsi metadır. <gülüyor> Bu metaya karşı İnsan kontrolsuz bir sevgi beslerse, onu elde etmek için gecesini, gündüzünü verirse, bütün aklını, beynini onu elde etmek için kullanırsa, bütün zekasını daha fazla mal biriktirmek için, mal üstüne mal koymak için, bankalardaki sermayesini biraz daha artırmak için, yastığın altındaki küflenmiş, Paralara biraz daha para katmak için kirli efendim bu çıkımı derir ne derir onları biraz daha doldurmak için gayret sarf ederse dünyaya bu şekilde meylederse ahiretine inanmış olsa da ahiretinde cenneti arzu etmiş olsa da Allah'ın nimetlerini ummuş olsa da emeline kavuşamaz ahiretlik emeline kavuşamaz. Çünkü ne yaptı? Hayatını, ömrünü, çabasını, gayretini, gücünü, kudretini, aklını, zekasını dünya malını toplamak için kullandı. Ahiret için de bayramdan bayrama kullandı. Cumadan cumaya kullandı. Oldu. Dünya için işe giderken adeta patinaj ediyor insan. Arabayı hızlı kullanıyor. Bir an önce işime erken ulaşayım. 5 dakika erken ulaşayım. Dükkanı beş dakika erken açarsam belki bir müşteri yakalarım. Can hıraş bir gayret, koşuşturma var. Ama ahiret için aynı koşuşturma var mı? Yok. E peki neden yok? <gülüyor> Bunun sebebi şu. Ahireti hep veresiye düşünmüşüzdür biz yani. Veresiye. İnsanoğlu hep peşin olanı sever. Peşin. Önünde var mı? al ver al ver yani al, verecek alacak. İnsan bunu sever. Verdim aldım der. Alışveriş yapar. Ama dünyada ahirete müteallik olarak yapmış olduğumuz amellerin mükafatını ahirette alacağımızdan dolayı veresiye oluyor bu biraz. Bu bizi tembelliğe itiyor. Ya yapıyoruz, namaz da kılıyoruz ama hiç de bir şey gördüğümüz yok mantığı hani. Böyle bir düşünmez bir Müslüman da. Yani içine bir vesvese gelebilir bu şekilde. Şeytan rahat durmaz. E bak bu kadar iyilik yapıyoruz. Ama daha hani ne zaman alacağız, ne zaman göreceğiz. göre Allah kabul edecek mi, etmeyecek mi birçok vesvese gelir. Bu durumda insan gevşer, rehavete düşer, tembelliğe düşer. Dolayısıyla ahiretine yönelik tedbir almamış olur. O yüzden nasıl olur da bir insan ahiretine yönelik iyi bir tedbir alabilir? Değerli kardeşlerim, insanın imanı güçlü olursa, imanı, şöyle dağa baktığı zaman dağın arkasını görebilecek bir iman, şöyle hayata baktığı zaman ölümü görebilecek bir iman, hayata bakıyorsun, ölüm. Doğumu gördüğünde ölümü fark edebilecek bir iman. Cenaze namazı kıldığında o tabutta kendisini hissedebilecek bir iman. Vefat eden kişinin toprağa defnedilmiş olmasında oraya defnedilen benim, benim bedenim oraya defnediliyor. Bugün benim cenaze namazım kılındı. Bugün o insanların omzunda toprağa gömülmek için götürülen benim. diyebilen bir insan bu derece İmanı güçlü olan insan, hissiyatı güçlü olan bir insan ahiretine hazırlık yapar. Ahiretine hazırlık yapar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıldı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefsini nasıl terbiye etti de daha çok, yani yüzde 99 ahiretine önem verdi peygamber. Yüzde doksan oranında ahiretine önem verdi. Dünyalık bir mal gelse, onu ahiretini imar etmek için kullanmaktan hiç geri durmadı. Hiç de çekinmedi. Kendisine biri hediye vermiş olsa, hediyeyi bile dağıtarak ahiretine yatırım yapmaya başladı. Hayatında hep böyleydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya yerken insan yerken içerken ahiretine yatırım yapabilir mi? Yapar. Nasıl? Eee Şükredersin, şükredenlerden olursun. Güzel besmeleyi çekersin. Her lokmanda Allah'a şükredersin. Rabbim bu nimetleri bize bahşeyledin sana şükürler olsun. Biz hakkıyla şükreden kullar olamadıkla körlük ettik sen bizi bağışla ya Rabbi diyebiliyor musun? İşte her lokman sevap oldu. Her yediğin lokma, her içtiğin yudum ahiret için bir yatırım oldu. Eşine yaklaşıyorsun. Ya bu zevk meselesi. Ahirette ne ilgisi var? Hayır. O da sevap. Sahabe şaşırıyor. Bir gün peygamberimiz diyor, eşinizle beraber olmanız da sevaptır diyor. Sahabe diyor ki, ay Allah'ın Resulü bu dünyalık bir iş değil Nasıl sevap olsun bu? Ahiret nasıl olacak? Diyor, sen dilemiş olsaydın onu harama koyabilir miydin? E koyardık. Helala koyduğun için sevap aldın diyor. Haram zinadan sakınıp nikaha yöneldiğin için, haramdan sakınıp helale yöneldiğin için sen ecir aldın diyor. Peygamberimiz eşine yaklaşacak, dua ile yaklaşıyor. Allah'ım diyor. Bizi şeytandan uzaklaştır. Ve bizi rızıklandıracağın zürriyetimizden de şeytana uzaklaştır. Dua ediyor. Bakınız hep ahirete yatırım. Peygamberimizin hayatının 24 saati yemesi, içmesi, gezmesi, konuşması, sohbeti, ev hayatı, aile hayatı, eve girişi, çıkışı, camiye girişi, çıkışı, cami içindeki hayatı, cami dışındaki hayatı. Hepsi ahirete yönelik ya. Hepsi ahirete yönelik. İnsanın hayatının ahirete yönelik olması dünyasını unutması manasına geliyor mu? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ye iç helalinden ahirete de yatırımdır. Helal yoldan git ahirete yatırımdır. Helal rızıktan faydalan ahirete yatırımdır. Haramdan sakın ahirete yatırımdır. Bir Müslümanın yüzüne, bir eşinin dostunun yüzüne gülümse sadakardır ahirete yatırımdır ya. Selam ver, ahirete yatırımdır. Musafaha et, ahirete yatırımdır. Dua et, ahirete yatırımdır. Bir komşunun kötü gününde onun yanında ol. Ona dostluk yap, kardeşlik yap. Onun acısını paylaş, onun sevincini paylaş. Ahirete yatırımdır. Yani aslında dünya hayatıyla ahiret hayatı iç içedir. Birbirinden ayrılmaz. Şu çok büyük bir bu asrımızın vebası hastalığı. Dünya işi ayrı, ahiret işi ayrı. Bu çok yanlış bir söz. Dünya işi ayrı, ahiret işi ayrı değil. Sen ne zaman dünya işini ahiretin ölçülerine göre yaparsan, dünya işi yüzde yüz ahiretlik iş olmuştur. Alışveriş dünya işidir ama alışverişi dünya, ahiretin, ahiretten gelen, Allah'tan gelen ölçüler çizgisinde, Yaparsan bu ahiretlik bir iş olmuştur. Evlenmen de öyle, gezmen de öyle, yemen içmen de öyle, düğünün derneğin de öyle. Şimdi öyle bir mantık var. Bakınız bu çok yerleşmiş maalesef. Ya bunu sürekli söylüyoruz. Neden söylüyoruz? Çünkü bu bizim en büyük eksikliğimiz de ondan. Şimdi bakıyorsunuz tamamen tesettüre riayet etmeden... Hatta bir Müslümanın giyinemeyeceği bir şekilde şortla, kısa askı, maskı vesaire şeylerle dışarıda gezebilen bir bayan eve gelip bürünerek namazını kılabiliyor. Bakınız. Soruyorsun, diyorsun ki bacım, kardeşim namaz kılmanı gördüm, çok sevindim. Örtündün, ne güzel namaz kıldın, dua da ettin. Çok güzel bir şey. Allah seni bu yolda daim etsin. Ancak, ancak Dışarı çıktığında, namazı bitirdiğinde Allah'ın emirlerini çiğnedin. Allah'ın örtü emrini çiğnedin. Bunu nasıl yaptın? Bunu nasıl becerdin? Cevap şu. Hocam, dünya işi ayrı. Ahiret işi ayrı. Ben namazımı kılayım da, Allah'a olan borcumu ödeyeyim de, bana Allah namazdan sormasın. Dolayısıyla orada da Ateşle cehennemle karşı karşıya kalmayayım Dünyada da şeytanın emrettiği gibi giyineyim Nefsimin arzu ettiği gibi giyineyim İnsanlar baldırma bacama bakarak şehvetlere uyansın Gözler harama dalsın Şeytan bayrağını açsın Hiç umurumda değil Ben namazımı kılayım da Yani ben biraz süsledim gerçi Bu kadar ayrıntılı cevap vermiyor da Allah dil verse bunları söyleyecek Anlıyorsun yani. Allah dil verse bunları konuşacak. Ama konuşmaz. Ee, namazın Rabbi sokağında Rabbidir. Namazdaki örtünün Rabbi, örtü emrinin Rabbi, sokakta, çarşıda, pazarda, düğünde, dernekte örtünme emrinin Rabbidir. Namazda nasıl kul isen, sokakta, caddede, düğünde, dernekte, alışverişte, pazarda, Yine kul olmalısın. Kul olmalıyız. Orada ayrı, burada ayrı. Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. Bunun adı ne biliyor musunuz? Arapça'da bunun adı Elmaniye. Elmaniye demek dinin dinin emirlerinin hukuka dair, iktisada dair Sosyal yaşantıya dair, ailevi yaşantıya dair, medeni hayata dair, inanca dair. Hepsinin içinde. Hükümlerin özgür olması demek. Özgür olması demek ne demek? İlahi bağlamının makasla kesilmesi demek. Yani vahiden bağımsız olması demek. Yani Kur'an'dan, bağımsız olması demek. Kur'an'la ilişkisi yok, bağlantısı yok. Bu, bu. Bir sosyal hayat, bir ailevi hayat, bir medeni hayat, bir iktisadi hayat, bir hukuki hayat Kur'an'dan nasibini almadıysa, Kur'an'ı destur edinmediyse, Kur'an'ı rehber edinmediyse, değerli kardeşlerim, bu nasıl bir Müslümanlık? Biz hangi yüzle Allah'ım senin Kur'an'ına teslim olduk diyeceğiz? Hangi yüzle? Allah diyecek ki kezebte. Yalan konuştun sen benim Kur'an'ıma teslim olmadın. Bak hayatımızın her bir noktası, her bir anı kameraya alınıyor. Görevli melekler tarafından ilgili kızım. Hemen bize ahirette seyrettirilecek. Bak sen böyle konuşuyordun dünyadayken. Dünyanın işi ayrı, ahiretin işi ayrı. Kıl beşini, bir işini. Öyle değil. O yüzden dünya işiyle ahiret işini ayırmayalım. Dünya işlerimizi ahiretten gelen haberler haberlerin, ilahi haberlerin, İlahi emirlerin, Kur'an'i emirlerin doğrultusunda düzeltelim yapalım. Kur'an'a uymayan bir dünya işi bize lazım değil. Kur'an'a ters bir yaşantı, Kur'an'a ters bir eğlence, Kur'an'a ters bir efendim düğün, dernek, çarşı, pazar, alışveriş vesaire Bize lazım değil. Bunları niye söylüyoruz? E bunları konuştuğumuz zaman şimdi rahatsız edici şekilde insanlar bizi eleştiriyorlar. Hoca ne işin var? Sen bunları anlatıyorsun. Millete abdest namazı anlatsana sen ya. Ne işin var? Bazen faize giriyorsun. Bazen örtüye giriyorsun. Bırak ya bu işleri. Millete abdest namazı anlat. Abdest namaz, abdest namaz. Ya bu millete abdest namaz, bu millet abdest bir de biliyor, namaz da biliyor. Mesele o yürekte camiye gelme arzusu var mı yok mu? Oh, camilerimiz boş. Şimdi abdest almayı toplumumuzun yüzde yüzü bilir. Yani aşağı yukarı bilir. Abdest almak o da zor bir şey değil ya. Ne yapacaksın? Yüzünü yıkeceksin. Da elini yıkeceksin. Bir şey yok onda. Bilir. Namazda bilir. Namazda rüküyü bilir. Secdeyi bilir. Kıyamı bilir. E Fatiha'yı da ezberlemiştir camilerde. Tamam. Bunlar gene anlatacağız. Eksiklerimiz vardır muhakkak ama adam diyor ki namazdan abdestten başka bir şey anlatma diyor millete milleti rahatsız etmedi ya eleştirme bu da yanlış evet. şimdi abi bu hasbel kader değerli kardeşlerim dini anlatma göreviyle görevlendirilmiş bulunuyoruz devlet dini anlatın diye bize görev vermiş git vatandaşa dini anlat nasıl anlatacağız Kur'an'da nasılsa öyle anlat deniyor bize. Peygamber Peygamber nasıl bu dini anlattıysa öyle anlat. Tamam. Anlatalım. Peki. İşte ayet, işte hadis. E zor geliyor bazen. Zor geliyor efendim. Camiden dışarı çıkıyoruz birkaç kişi var. Bağırıp çağırıyor. Ne anlattın? Ne var? Ne? E, Olursa ne yapalım? Ahirette cehennemin bekçisi Haman Gel bakayım hoca. Seni gidiyor sahtekar hoca. Bir şey anlatmadın millete. Namaz, abdest, namaz, abdest. Millete Kur'an'ı anlatmadın. Millete hataları vardı. Anlatmadın. Faizi anlatmadın. Örtüyü anlatmadın. Ha, gel bakayım şimdi. Haman. Cehennemin bekçisi değil mi? Haman. Perçemden tutup da şöyle fırlattığı zaman ateşin içerisine dersin ki ahirette keşke dünyada görevimi yapmış olsaydım da bu işler başıma gelmemiş olsaydı. Evet. Devam edelim muhterem kardeşlerim. Ya eyühel ya eyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tulhikum amwalukum ve la auladukum. Mallarınız, evlatlarınız. Anzikrillah <Sessizlik> Allah'ın zikrinden sizi alıkoymasın diyor. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim ki? Sadece malıyla ilgilenir, evlatlarıyla ilgilenir. Ve malını evlatlarını o kadar sever ki, bu sevgi onu ahirete hazırlık yapmaktan alıkoyarsa, Allah'a kul olmaktan alıkoyarsa, mal edinirken Allah'ın emirlerini dinlemeden edinirse, evlat edinirken Allah'ın emirlerini dinlemeden edinirse, malın hakkını, hukukunu vermez ise, evladın hakkını, hukukunu vermez ise, bu konuda Allah'ın emirlerine riayet etmez ise, ne olur? İşte onlar ahirette zarara, Hüsran'a uğrayacak olanlardır. Allah cümlemizi korusun. O enfikumimme razaqna kum işte malın hakkı geldi. Sizi rızıklandırmış olduğumuz mallardan infak edin, zekatını verin, Sadakasını verin. Bu mal ile imtihan oluyorsun. Şimdi Suriyeli kardeşler oluyor ya işte başka. İhtiyaç sahibi insanlar oluyor. Efendim diyor bir, bir lira. Ya ver bir lira çok seni fakir etmez yani. Ama o bir lira bana, bana, benim için çok önemli. Ekmek parası benim açım diyor. İşte biz o bir lirayla imtihan oluyoruz değerli kardeşlerim. O vermediğin zaman var ya o para ahirette senden davacı olacak ya. Yani. O fakir de davacı olacak. İşte bu imtihandır. Bu mal, bu mülk, bu para imtihandır. Ya bende var onda yok bana ne. Allah ona da versin ya. Demek olmaz. Allah... Dilese bütün insanlar zengin olur ama Allah zengini zengin yaptı, zenginliğiyle imtihan eder. Fakiri fakir yaptı, fakirliğiyle imtihan eder. Bu imtihan içindir ya, başka bir şey için değil. Ahirette zengin mi karlı, fakir mi karlı belli olacak ama fakirin daha karlı olduğunu ben size söyleyeyim. Çünkü bir hadisi şerifte sağlam olduğunu kesin bilemiyorum, zayıf olduğunu düşünüyorum fakir insan, zengin insana göre cennete 500 sene daha erken gidecek. Neden? Hesabı kolay ya. Bir kırık ibrik bırakmış, dünya çekmiş gitmiş, hesabı kolay. Ne olacak? Ama adam mallar, mülkler, saraylar, arsalar, villalar, birçok şey bırakmış. Paralar, bankalar, dolarlar, eurolar. Bu hesabı kolay değil yani. Hepsinden hesap verecek. O yüzden gecikecek tabii ki. Hesap vermesi de zor olacak. Orada bir hata, burada bir hata, hata çoğaldığı helak eder insan Allah korusun. O yüzden zengin mi daha şanslıdır? Efendim, fakir mi diye bu konu tartışılmıştır. Zengin mi, fakir mi? Şükreden zengin olmanın, yani malın hakkını veren zengin olmanın daha hayırlı olduğunu söyleyen alimler olmuştur. Çünkü Peygamberimiz başka bir hadis içerisinde diyor ki yekâdül fakru en yekûne kufra Fakirlik az kalsın küfür olacaktı diyor. Neden küfür olacaktı fakirlik? Fakir, hani affedersiniz aç köpek fırını yıkar derler değil mi? Fırını yıkar yani fakir bir insan, aç bir insan icabında haram yapabilir, haram işleyebilir. O yüzden fakirlik de yani Allah korusun sabır işidir. Her insan olsa o imtihanın altından kalkamaz, değerli kardeşlerim. Evet, ezanımız da bitti ama kısa. Çok bir dakika içerisinde ayeti bitirelim. Yarım kalmasın. وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَيَّ اَتِيَ أَحَدُ, اَحَدُ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ İçinizden birine ölüm gelmeden önce size rızık olarak vermiş olduğumuz mallardan infak edin. فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا اَخَرْتَنِي اِلَى اَجَلٍ قَرِيبٍ fa saddqa wa akun min salihin Malı hakkında doğru davranışı sergileyememiş insan, zekatını verememiş insan, Allah'ın hukukuna riayet edememiş insan der ki Rabbim ölüm geldi ama beni biraz daha biraz daha bana mühlet ver. Ben hakikati anladım. Artık mallarımı Allah yolunda infak edeceğim. Salih insanlardan olacağım ama lütfen bana biraz daha ömür ver diye, diye, diye diyecek ama ona bu fayda vermeyecek. وَلَيُّ اَخْرَ nefsen نَفْسًا اِذَا جَاءَ Eceli geldiğinde Allah hiçbir nefsi dünyada bırakmaz. Vallahu خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Yapıp ettiklerinizi Allah en ayrıntısına kadar bilir ve bunlardan haberdar. Allah cümlemizi iman eden, malını, manın hakkını veren, canın hakkını veren, evladın hakkını veren ve ahirete en güzel şekilde hazırlık yapan dünyasını ahiretin parlası yapan müminlerden olmayı nasip etsin. Elhamdülillahi rabbil